İyi günler efendim. İyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? Biraz sinirliyim Hacı Hadi yahu sebep. Bakarsan görürsün. <gülüyor> o ne öyle çoraplar değiş dokuz efendim. Tekini bulamadım işte. <gülüyor> çorap bu. Huyu efendim. Peki kaybolmazsa olmaz zaten. Boş ver. Kokmasın da. Gerisi önemli değil efendim. Hem artık yeni bir ürünle kokmalara da son. Ne yani? Kokmayan çorap mı icat edilmiş? İlahi Karagöz'üm... Çorabın kendisi mi kokar? İçindeki ayak kokar. E sen dedin. Ben öyle demedim. Bir tür çorap ayaktaki kokuyu giderici tazda yapmışlar. İyi çok güzel de o zaman çorapların tekini bulmak zorlaşacak desene. Niye o? Kokusundan diğer tekini takip ediyorduk da ondan. <gülüyor> Doğru efendim. Hem öyle kokması da her zaman kötü bir şey değildir. Nesi yani? Bankta, vapurda, gazetenizden otlanmaları önler. Bak sen. Tabii. bir de bunun önlemi bebekken aldın aldın sonrası kar etmez. Bebekken derken? Bizim oralarda bebekken tuzla ovarlar bütün... Bizim oralarda bebekken tuzla ovarlar da bütün vücudu. İşte o insan kokmaz. Yapanlara duydum da gerçekten işe yarar mı bilmiyorum Karagöz'üm. Tuzlayayım da kokma sözü nereden geliyor zannediyorsun? Haydi bak böyle düşünmemiştim hiç. Öyle öyle. Peki sana bir soru. Bir yanda kirli çoraplar var. Bir yanda da yırtık Hangisini tercih edersin? Yani bir yere gidip de Ayakkabımı çıkarmayacaksam yırtık olanı Yoksa da Bolca parfümleyip kirli olanı mecburen Zaten parfümü de Sadece bu iş için kullanmışımdır hep Haydi Desene millet başa sen aya Öyle zaten duvar testini geçmeyen çorabı da Beklemeyip hemen yıkıyorum Duvar testi mi? Evet eğer çorap duvara atıldığı zaman Yapışmıyorsa daha giyilir onu da bilmiyordum ben Çorap işte Aslında giyecek ama çocukken bize hep top olurdu Çim adam yapımında da kullanılır efendim bak Hırsızlar da soygunlar da bin bir türlü numara geliştirdiler Onca zorlu güvenliğin üstesinden gelirler Ama şu çoraptan vazgeçmezler Sorma sorma Neyse onca laf yaptık ama şu tekini nasıl buluruz onu çözmedik Yani Karaköcüm bu sorunu çözen gelsin beni Ayakta alkışlarım vallahi Ben de alın ortasından öperim Hadi bakalım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 Seslendiren Savaş Bayındır Serkan Öztürk Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayın stüdyodayız Hadi